Ah Kerişan. Ehm de Keradio'dan, Keradio'dan, Keradio'dan. Ömer Pekin'le Arena. Arena. Arena. Arena. Arena. Arena. Arena. Geçen bölümün sonu. Aldığı ihbar üzerine yola çıkan Ömer Pekin ve Arena ekibi söz konusu yere gelir. Başgün sırasında sahtekar kedi kesicisi zavallı kediyi yere yatırmış, kediyi kesmek üzeredir. Ahmet, kendin atamaya, atamaya düşsün bakalım görsün var. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Aha gelin. ah, ah, ah, Allah'ım ya Rabb'ım ya ya bırak aslanım deneyimene kedi dört ayak üstüne düşmüş ya ya hakkınızda ihbar var oturmuş ben de dinliyorum ya kedi kesip lahmacun eti yapıyor musunuz ne Allah Allah Allah Allah Tövbe Şahırrınla ya yanlış ihbar Ömer Pekin burada kediler üzerine bilimsel ve fotozen testel araştırmaları Ömer Pekinle Arena arena, arena, arena, arena, arena, arena. Ya mesela kedi uzanamadığı ciğere mundar der gerçekten öyle midir değil midir? Aa, şimdi aynı soruyu sana söyleyelim Kedi uzanamadığı ciğere mundar der mi demez mi? Ne bileyim bilmem. Ha, bak bilmiyorsun. İyi e, öğrensem fena mı olur ya? <gülüyor> e, e, i̇yi olur tabi. Bak şimdi aha ciğer. He. Aha da kedi. He. Bak bakalım kedi ciğere uzanabilecek mi? Uzanmazsa mundar diyecek mi? Aha uzanamıyor, uzanamıyor. He, uzanamıyor. Bak zorlanıyor. Bak bakalım şimdi bunda diyecek mi? <gülüyor> Aha bak mundar dedi. Gördün mü? Kedi uzanamadı. Ceeve mundar dedi. Ya ne mundarı be ya millet duydu be. Kedi miyav dedi miyav miyav. <gülüyor> ne kadar cahilsin ya. Ben senin kadar yani bu işlere bulaşmış da bir nebze olsun bilim adına, hizmet adına yani fedakarlık adına yaptığı işi benimseme adına bir şey kapamamış bir adam daha görmedim ya. Yav harbiden caizsin sen ya, ya kedo dilinde miyav mindar demektir ya, Miyav mindar Miyav mindar Bak nasıl da uydu Oğlum kediler her şeyi miyav diyor Çıldırtma beni ya Niye diyor Niye e, Kediler çok inançlı hayvan Yediklerine içtiklerine dikkat ettiklerinden kolay kolay bir şey lan O yüzden de kedolara göre her şey bundasın. Keşke biz de yediklerimize kedolar kadar dikkat etsek. Kaiz mi değil mi diye baksana ona. Evet dinleyenler 45 yıllık araştırmacı, radyocuyum, gazeteciyim böyle yalan dolan görmedim. O kadar oldu mu lan? Adam öyle anlatıyor ki sanki burada kedi kesilip lahmacun yapılmıyor, oysa girerken kendi gözlerimizle de gördük görüp değerli dinleyenler hakikaten tut tut tut tut tut tut ya. Ya ne kadar yalancısın ya Ömer Pekin ya, senin ne dura bu kedilerle alıp denemediğin ya. İki tane kediye aldık ilgileniniz diye, koparmadığın yaygara kalmadı ya. Soruyorum size ey dinleyiciler, ey Ömer Pekin ya bugün sokaklarda milyonlarca sokak kedisi var. Onlar için bir yanmayalım şey yapmayalım mı yani için ya? Ahmet Baba'ya duygusal bir fon gitti, Baba çok duygulandı. <gülüyor> sen... Sen bilir misin sokak kedisi olmak ne demek? <gülüyor> Çöp kutularında yemek artıklarını toplayıp yemek... <gülüyor> ya bir köpek tarafından kovalanmak... Poyratça ve yıllarca... Her gün sokakta karşılaştığınız o kedileri alıp bir gün okşadınız mı? Bir şeye ihtiyacın var mı diye sordunuz mu? Yok. E ne yaptınız? Kocuğuna teneke bağlayıp alay ettiniz. Sonra da onlara nanker dediniz. Ya o yüzden nanker olan onlar değil bizlerdi. <gülüyor> Kayağın üstadın dediği gibi aslan miyav dedi, minik bana kükredi. E bana da korktu kedi, kedi pırıcı verdi. Lütfen kediler elimizden uçup gitmeden sahip çıkalım bunlara. Tut ki karnım acıktı, kedimi yedim. Tüm şehir bana girdi. E güzmez mi? Güzel tabii, yemişsin kediyi. Yani koskoca Sezen Aksu, kedimi yedim diyor, ona bir şey demedin. Aa biz burada kedilerin sorunlarına eğilince suç oldu. Ama babanın tansiyonu çıktı sandalyeye getirdi otursun baba ya. Evet dinleyenler saattekar kedi kesicisi duygusal konuşma yaparak suçu örtbas etmeye çalıştı. Ama biz duygulanmadık hatta gülüyoruz bile ha net ha ha duygusuz adam mesela tuz sana ya Ömer Pekin ya. İnsanın içi titrer biraz ya yumuşar ya. Sende yani Ramazan'ın rahmeti bereketi hiç mi üstüne çökmedi senin ya? Ömer Pekin'e arena. <gülüyor> arena. arena arena. Selamünaleyküm Rüfat abi. Lahmacunluk etler hazır mı? Bak bak bak öyle kasını gözünü oynatma. Geçen gün kedi eti diye aldı koyun eti çıktı. Vallahi müşteriyi izah edemedik ona göre <gülüyor> Oğlum ne kendisin manyak mısın? Kavayı mı yedin ya? Ne ya? <gülüyor> Ömer bu kimdir ya ben tanıyamadım bu adamı e, Evet duydunuz dinleyenler biri gelip lahmacunlar için kedi eti istedi e, Sahtekarda öyle kala kaldı bön bön bakıyor değerli dinleyenler ya, Anladınız Ömer ben ya bu kediler lahmacunu çok seviyor Kediler için lahmacun istedi <gülüyor> Yuh be yuh ya kedi lahmacun yer mi ya e, Aç geldi hayvan sabahtan beri konuşuyorsun ne yapsın ya bulduğunu yiyecek demek ki ya Ulan ya cezanı vermesin senin insan gelirken bir haber verir. Yaktın lan bizi yaktın lan Ahmet Baba'ya kaçacak delik getir Ömer pikine, Ömer pikine. Arena. Arena. Arena. Arena. Arena. Arena. Ne? Perişan FM. Perişan FM. Türkiye radyoları, Türkiye radyoları, Türkiye radyoları. Perişan FM. Perişen şimdi bu kadar Perişen efem her gün saatlerde yalnız ya Dünya Radyo'da yazan ben Omer Pekin oynayanlar ben Omer Pekin Fırat Paşa Yiğit teknik yapım ben Omer Pekin aha dinleyin dinleyiciler <gülüyor>